Sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin, Devleti, Devleti Aliye'nin çok kısa, pek kısa zamanda nasıl olup da böyle büyüdüğünü, efendim, bütün dünyaya yayıldığını, üç kıtaya hükmettiğini hiç düşündünüz mü? Tabii bu sorunun cevabını vermek için ciltler dolusu kitap yazmak, efendim, günlerce, aylarca, yıllarca konuşmak gerekiyor. Ama isterseniz ben size bir anekdot anlatayım da Osmanlı Devleti'nin dünyaya nasıl hükmettiği, nasıl doğup büyüdüğü, geliştiği ve kollarını cihanın dört bir yanına nasıl yaydığı kolayca anlaşılsın. Malum bazen küçük bir dipnot yahut bir fıkra, efendim bir latife uzun uzun ve çözümü zor olan mevzuları en kısa şekilde zihinlere yerleştirir. Efendim devletin ilk kuruluş yıllarında bir gün Osmanlı devletinin ilk kurulduğu senelerde bir gün Tosun isminde 10 hadi bilemediniz 12 yaşlarında bir çocuk bir Türk çocuğu sevimli güzel çana yakın bir Türk çocuğu akşam üzeri kırdan evine dönerken yamaçta tek başına meleyen bir kuzu görür. Evet, bir kuzunun da böyle yamaçta tek başında melemesi insanı hüzünlendirir. Bunu da söylemek lazım. İşte kucaklayıp eve getirir. Lakin Tosun'un annesi kendisine ait olmayan bir malı alan oğlunu şiddetli bir şekilde azallar ve sabah olur olmaz kuzuyu hemen götürüp sahibine teslim etmesini ister. Çocuk her ne kadar anneciğim, güzel anneciğim. Ben bunu çalmadım, kırda başıboş dolaşırken gördüm, sahibini nereden bulayım? Derse de tabi bir türlü dinletemez, faziletli, şerefli Türk annesi, kuzuyu kucaklar, çevredeki bütün mandıraları dolaşırsın der. Annesi olan koyun, yavrusundan uzak kaldığı için mutlaka acı acı melemektedir. Nerede bir meleme sesi duyarsan, yavruyu götürüp koyuna gösterirsin. Eğer hayvan hakikaten bu kuzunun annesi ise, derhal onu yalamaya, bu da ona sokulmaya başlar, o zaman bırakır gelirsin diye çocuğa böyle bir anne nasihatı verir. Güzel güzel anlatır. Efendim küçük Tosun ertesi sabah erkenden kuzuyu kucaklayıp kırlara açılır. Öğleye kadar kan ter içinde dolaşıp anne koyunu arar. Ancak öğle sonuna doğru o dolaylardaki, o yöredeki bir Rum tekfurunun malikanesinden duyduğu acı meleme sesleri ile kuzunun annesini bulur. Birbirine kavuşan ana ile yavrunun mesut koklaşmalarını, mutlu mutlu öyle birbirlerine yaklaşmalarını, bir süre böyle sevişle Efendim şen şakrak seyrettikten sonra oradan ayrılır. Tam çitleri aşıp yola inerken bir Müslüman çocuğunun kendi çiftliğinden çıktığını gören e, ve o sırada bir gezintiden dönen Tekfur Tosunu karşılar. Burada tabii ki ne aradığını sorar. Çocuk olan biteni ve annesinin kendisine söylediklerini, nihayet araya taraya kuzuyu annesine teslim ettiğini anlatınca adam, işte şu önemli sözü söyler sevgili dinleyiciler, bakın ne diyorum Tekfuru, bu millette kadını ile çocuğu ve çoluğu ile bu kadar fazilet, bu kadar mertlik, bu kadar dürüstlük, efendilik, güzellik varken, Elbette eninde sonunda bütün bu topraklara sahip olmak onların haklarıdır. Ve tekfurun bu sözü bir müddet sonra çıkar. Osmanlı devleti bir filiz halinde yeşerir, dallarını etrafa yaydıkça yayar ve gelişir devleti aliye olur. Evet, böyle düşünür tabi Rum tekfuru. Birkaç gün sonra bu ideal ışığının etkisi altında... Müslüman olarak gidip Osman Bey ile kucaklaşır ve onun hizmetine girer. İşte sevgili dinleyiciler, ilk fetih yıllarının Osman Gazi döneminin yani Devleti Aliyenin temellerinin atıldığı o günlerin efendim Gazi Mihal Bey'ini Türk tarihine küçük Tosun'un bu fazileti böylece hediye etmiştir. Yani bir Türk çocuğunun gösterdiği bu üstün fazilet örneği malı sahibine teslim etme yeteneği, meziyeti Rum tekfurunu Müslüman ediyor, Müslüman olmasına vesile oluyor. Bununla da kalmıyor tekfur, Gazi Mihal Bey adını alarak Osman Gazi'nin yakınlarından birisi oluyor, onun rahlesine oturuyor. İşte Osmanlı Devleti nasıl kuruldu? Kısa zamanda nasıl gelişti, büyüdü ve dünyaya nasıl yayıldı gibi soruların cevabını bu küçük anekdotta bulabilirsiniz. Dursun Gürlek'le tarih müsahabeleri Burç FM'de devam ediyor. Daldan dala atlayalım bakalım. Şimdi biraz da ihtisap ağlarından, kadılardan bahsedelim. Sevgili dinleyicileri, İstanbul Belediye Reisliği, Belediye Başkanlığı daha önceleri, yani daha önceki yıllarda, ne zaman? Tabii ki Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllarda, ihtisap ağlığı ve şehre devrelerini yaşamıştı. Yani, bu, e, Bugün hakimlerin gördüğü vazifeyi Osmanlılar zamanında kadılar yerine getiriyordu. Efendim belediye hizmetleri, belediyeye ait hizmetleri de keza yine kadılar ve onların bir alt sınıfı olan e, ihtisap ağları üzerine almıştı. Bunları kültürümüzün önemli anekdotları olarak bugünkü nesillerin bilmesi icap ediyor. Şehrin belediye işlerine 18. yüzyıl sonlarına kadar İstanbul kadıları, az önce de ifade ettiğim gibi İstanbul kadıları ve su bakıyorlardı. Bundan sonra ilk belediye teşkilatı sayılabilecek ihtisap ağlığı kuruldu. Efendim işte sonra bu teşkilat biraz daha Medeni bir seviyeye yani çağın gereklerine uygun olan bir seviyeye yükseltilerek 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra şehreminliği yani kelimeyi tabi birleştirerek söylüyoruz ki doğrusu şehir eminliği yani şehrin güvendiği itimat ettiği canını malını emanet ettiği kimse manasına eskiden bu ihtisap asına kadıya yahut bugünkü deyimle belediye başkanına Şehremini derler idi. Nitekim İstanbul'da bir semtin adının da Şehremini olduğunu biliyoruz. Evet, Cumhuriyet'ten sonra da 5-10 yıl devam etti. Nihayet büyük şehrin belediye işleri de diğer şehirlerimizde olduğu gibi standart teşkilata çevrilmiş oldu. Değerli dinleyiciler, Şehreminliği devresinde işte efendim Rıdban Paşa, Cemil Paşa gibi kuvvetli şahsiyetler bu makamlarda gerçekten de büyük bir şöhret kazandılar. İhtisap ağlığı devrinde ise biraz da keyfi bir idare şekli manzarası varmış gibi görünüyordu ama aslında ihtisap ağları keyfi hareket etmiyorlardı. Yani belki bir ikisi Keyfi hareket etmiş olabilirler fakat büyük çoğunluğu efendim, inançlı, imanlı, hassas kimseler, böyle adalete son derece önem veren kimseler oldukları için bu ihtisap ağları kılı kırk yarıyorlar, adalet dağıtmada, adalet mekanizmasını işletmede gerekli hassasiyeti gösteriyorlardı. Bu makamlarda yani bu ihtisap ağlığı makamlarında Hüseyin Efendi gibi, Osman Bey gibi son derece kıymetli zatlar, değerli şahsiyetler e, görev yapmışlar. Efendim işte mevkilerinin gerçek elleri olarak tarihe geçmişlerdi. Gerek Hüseyin Efendi gerek Osman Bey bilhassa hileci esnafa göz açtırmamakla meşhurdular. Yani şöhretleri de bu müsbet manadadır. Hilekar esnafa, vatandaşa, müşteriye böyle hile yapan, bozuk mal satan efendim işte başka türlü ahlaksızlıklar, huysuzluklar sergileyen esnafa asla aman vermiyorlar cezalarını anında kesiyorlardı. Tabi bunlar böyle yakaladıkları hileli meseleleri öyle uzun uzadıya işlemlerle geciktirmiyorlar efendim bürokrasiye boğmuyorlar müruru zamana uğratmıyorlar suçluları hemen kıstırdıkları yerde falakaya yatırıp ibreti alem için eskiler öyle derler ibreti müessire olsun diye yani tesirli etkileyici ibret olsun diye buna ibreti müessire diyoruz ibreti müessire için ibreti alem için şöyle bir mükemmel dayaktan geçirirdilerdi Dursun Gürlek'le tarih müsahabeleri Burçefem'de devam ediyor. İhtisap ağlarının Hüseyin Efendi'nin pek enteresan birkaç hatırasını isterseniz daha sonraya bırakalım. Söz sırası gelmişken, ihtisap ağası Osman Bey'in yaptıklarından biraz bahsedelim ki yakın tarihimizin önemli bir şahsiyetidir bu belediyeci, bu şehremini, bu ihtisap ağası. Daha doğrusu İstanbul Efendisi diyebildiğimiz Osman Bey, tabi bu arada şunu da söyleyeyim, bu türlü kadılara, ihtisap Şehreminlere, naiplere, bizim kültürümüzde İstanbul Efendisi denilir. İstanbul Efendisi'nin manası iki türlüdür. Birisi kibar, şerebi, nazik beyefendi, hoş sohbet insanlara, kim olursa olsun bunlar, bunlara İstanbul Efendisi denildiği gibi, bir de İstanbul'un asayişinden, imarından, ihyasından, nizamından, intizamından, şehrin problemlerinden sorumlu insanlara da eski kültürümüzde İstanbul Efendileri deniliyordu. Bu manada tabi ilk İstanbul efendisi kimdir? Canım şüpheniz mi var İstanbul'un ilk efendisi? Şehillerin efendisi olan İstanbul'u bu millete hediye eden Fatih Sultan Mehmet'tir. İkinci efendisi kimdir? Yine Fatih tarafından görevlendiren ve şehrin ilk belediye başkanı olan Hızır Bey Çelebi'dir ki daha önceki sohbetlerimizde bu İstanbul Efendisi'nden efradını, şamii, ayarını Manii söz ettik. Evet bu ihtisap ağası Osman Bey, değerli dinleyiciler, hayvanlara karşı son derece merhametli, şefkatli bir kimseydi. Efendim işte hayvanların böyle üzerlerine taşıyamayacakları kadar fazla... Yük yükletilmiş at ve eşeklerin sahiplerine son derece e, öfkeli bir şekilde muamele eder, onlara asla göz açtırmaz, anında cezalarını keserdi. Pazarlara satılmak üzere getirilmiş hindi ve tavukların baş aşağı taşınmalarına, hele aç bırakılmalarına son derece kızardı. Rivayet bu ya bir gün pazar yerinde dolaşırken pazar esnafını kontrol ederken bir bakıyor ki ihtisap ağası bizim meşhur Osman Bey adamın birisi yüklü hayvanını merkebini bir ağaca bağlamış kendisi de çarşıya gitmiş. Tabi bu çok böyle canını sıkar e, Osman Bey'in araştırır sorup soruşturur hayvanın sahibini buldurur getirtir çarşıdan. Hemen merkebin üzerindeki yükleri yıktırır ve adamın sırtına yüklettirir. Hayvanın orada kaç saat ya, ya kaç dakika diyelim ki yarım dakika o şekilde orada beklediğini tespit etmişse adamın da üzerinde yük olduğu halde ağaça bağlar ve yarım saat onu da orada beklettirir. Böyle işte Osman Bey'in nevi şahsına münhasır ilginç cezaları böyle İstanbul halkının dilinden hiç düşmezdi. Hatta bir de şöyle bir anekdot söz konusudur. Bir gün yine pazar yerini teftiş ederken Osman Bey fakir bir köylünün önündeki bir iki tavuğun kursağını şöyle bir yokluyor. Fakir zavallı bir köylü birkaç tane tavuk getirmiş pazarda satmak için. Osman Bey onların böyle kursaklarını yokluyor. Hayvanların kursaklarının bomboş olduğunu görünce aman dinlemeden zaman geçirmeden adamı yatırıp hatırı sayılır bir falakadan geçiriyor. Şöyle güzel bir ıslatıyor. Köylü dayağı yedikten sonra yerinden böyle zor güç doğruluyor. Gözlerine hücum eden yaşları zor tutarak, Bire efendi, tavukların kursağında yem var mı yok mu diye onları yokladın. Bir de benim kursağımı yokla bakalım. Acaba benim kursağımda yiyecek bir şey var mı? Bende var mıydı ki onları doyurayım? Maksadım tavukları satıp bir iki yiyecek şey almaktı deyince tabi, bizim bu görünüşte haşin davranan ne ihtisabası Osman Bey merhamete geliyor efendim. O anda e, tavukların fiyatlarının belli olan, geçerli olan fiyatlarının çok üstünde bir karşılıkla tavukları satın alıyor. Böylece bir çare adama yaptığı haksızlığı e, ödemiş oluyor. İşte İstanbul'un İhtisap ağları böyle ve sevgili dinleyiciler ki bunlara zaten az önce de ifade ettiğim gibi İstanbul efendileri diyorlardı. Gerçekten de hayvanlara dahi acıyan kimselerin insanlara acımaması mümkün mü? İstanbul'u idare eden kadıların, naiplerin, şehreminlerinin ihtisap ağlarının böyle insanlar olduğunu, hiç değilse büyük çoğunluğunun Bunlardan müteşekkir olduğunu bilmemizde yarar var diyorum. Bir başka tarih müsaheresinde buluşmak üzere saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.